radyo tiyatrosu Gece Yazan Michelangelo Antonioni Çeviren Ülkü Tamer Uygulayan Ülkü Ayvaz Yöneten Engin Uluda, Efektör Erhan Mesudoğlu Oynayanlar Giovanni Pantano Haldun Ergüvenç Lidia Pantano Necet Güvenç Tomazzo Garani Osman Görgen Valentina Gerardini Hikmet Acıhan, Bay Gerardini Zihni Göktay Bayan Gerardini Hale Akındı, Rezi Maria Teresa Tomris İncer, Roberto Aliberge, Berenice Tijen Par, Konuk Argun Kanal, Kadın Özen Tutucu, Doktor Metin Çekmez. Buyurun, size nasıl yardım edebilirim? Garan, Tomaso Garan, 45 numaralı oda. Evet, 7. kat sizi bekliyor. Asansör dönünce solda. Geldi ki. Ben Giovanni Pantano Tanıyorum sizi Hala morfin etkisi altında ama daha uyanık Oturabilirsiniz Bir ameliyat söz konusuydı diyor Ameliyat etmemeye karar verdik Ameliyatın da bir faydası yok artık Özür dilerim benim gitmem gerekiyor Şey Tomasso Tomasso Vazhetmiyoruz ya. Yok canım. Gelin gelin. Merhaba. Merhaba Lidiya. Merhaba Thomas. Size de başınıza bir sürü dert açtım. Nasılsın? Otursana Lidiya. Otursana siz. Ee, ne var ne yok? Bugün yeni çıkan kitabın için kokteyl veriliyormuş ha. Gazetede okudum. Nasılsın? Keyifli misin? Hiç sözüne etme bunun. Neden? Ne yapsan böyle şeylerden kurtulamazsın. Zaten önemli olan senin kitabındır Niye oturmuyorsun Lydia? <gülüyor> İsterseniz sigara içebilirsiniz Teşekkür ederim Tomazı yorgun değilim Avrupa Literary dergisini getirdim sana İçinde Adorno üstüne yazım var Bana daha önce yollamışlar Nasıl beğendin mi yazıyı Kitabımı alsan mı dersin Çok çok güzel bir yazı Sen de farkındasın Şöyle bir göz gezdirdim yine okuyacağım Ama çok güzel Tabi almalısın kitabına Enfes bir kitap olacak Öyle öyle Üstünde biraz daha düşünmem gerek Üç yıldır sadece şu son günlerinde boş kalabildim ancak Yine de kafamı pek çalıştıramadım Ne tatil ya oh, Lidya ne güzelsin bugün <gülüyor> Merçelo da gelmek istedi ama ben Ah sen doğru olan şeyi yaptın Kimseyle görüşmek istemiyorum Bütün bu zoraki davranışlar beni nasıl sıkıyor nasıl yoruyor bilemezsiniz Size gelince iş değişiyor tabi Gelmenizi istiyordum zaten Her şeyi daha açık seçik görüyorum şimdi o tatlı evinizde ne akşamlarınızı berbat etmişim, yeni yeni anlıyorum. Orası senin evin sayılır. sahibi Biliyorum, insan yalnız kaldığı zaman o kadar çok şeyin farkına varıyor ki... ...hem de yapılmamış, yapılması gereken şeylerin. Beni ilgilendiren şeylerin hep dolaylarında oyalanıp durmuşum galiba. Meselelerin temeline inecek cesareti gösterememişim. Kendime hep nasıl avuturdum biliyor musunuz Herhalde yeteri kadar zeki değilimdir diye <gülüyor> Senin için durum böyleyse En iyisi ben de kalemimi kırıp Bir iş aramaya başlayayım Şaka ediyorsun <gülüyor> İnsanın arada bir kendi kendini eleştirmesi iyi oluyor Bir görüş açısı kazandırıyor adama Cesaret veriyor Oo, Benim kitabım Yoksa satın mı aldın Sadece almadım okumaya bile başladım 50 sayfa kadar okudum İnşallah bitirmeme fırsat verirler bazı yerleri çok hoşuma gitti o banyo bölümü Yazdığın en iyi bölüm Tabi morfin yargılama gücümü uyuşturmadıysa Biliyor musun morfinle her şeyin anlamı değişiyor Mutlaka morfin yüzünden sevmişsindir o bölümü say beğendim mi? Evet Giovanni beğendim Sonunda çok ünlü bir yazar olacaksın sen Desene sonun kötü <gülüyor> Bak işte gördün mü erken ölmenin faydasını İnsan ünlü olmaktan kurtuluyor <gülüyor> hmm. Hasta bakıcıdır herhalde Ara sıra dış kapıdan bakıp giderler hmm, Bugün günlerden ne? Cumartesi değil mi? Evet cumartesi Bana kendinize anlatın biraz Kimleri görüyorsunuz bugünlerde? Doğrusunu istersen pek öyle kimseyi gördüğümüz yok İnsanın içinden bir şey yapmak gelmiyor Sadece arabayla dolaşıp duruyoruz o kadar Gerçi bir değişiklik değil bu Ama başka bir şey de yaptığımız yok Gezi planı ne oldu? Gidelim mi gitmeyelim mi karar veremez Zaten senin fikrindi bu Artık iyileşti. <gülüyor> Bırakın bunları Allah aşkına. Benimle bir hasta olarak değil de bir arkadaş olarak konuşun. Sorumun neye varacağını pek hala biliyorum. Ha, aklıma gelmişken... telif hakları konusunda yayın evine gerekli bilgiyi verdim. Zaten hastane masraflarını da onlar karşılıyorlar. <gülüyor> yok yok bir şeyim yok. Affedersiniz. Yardım edeyim sana ha? Yorma kendini... <gülüyor> Hasta bakıcı içeride mi Tomaz? İstersen gidelim biz. Ha? Yok yok kalın. Güzel yer değil mi? Tiksindim ne kadar eşya varsa hepsini koymuşlar buraya. Hayatımın böyle lüks içinde sona ereceğini daha önce hiç düşünmemiştim doğrusu. İçinde hep birini kandırıyormuşum gibi bir duygu var. Çok sürmez hastane odalarını da gece kulüplerine çevirirler. İnsanlar sonuna kadar iyi vakit geçirmek istiyorlar. Ha! Şampanya. Bu hastalığa yakalanan insanların canları şampanya istermiş meğer biliyor muydunuz bunu? Düşünün bir kere hiç sevmem şampanyayı ama ansızın canım çekiverdi. Buradakilerden de kimse şaşmadı buna. İyi gelir içinizi ferahlatır. Affedersiniz daha önce sormaya cesaret edemedim adınız nedir? Elena. Elena teşekkür ederim. Bizimle bir kadeh içmez miydiniz? Teşekkürler olmaz çok konuşup kendinizi yormayın. Gördünüz mü bu sevimli yaratığı? Hastaları neşelendirsin diye tutuyorlar burada Elinden bir şey geldiği yok Sadece güzel o kadar Ama bazı durumlarda insanın neşesini kaçıran bir şeydir güzellik ee, içkileri verir misin Giovanni? Tabi Yalnız bana mı? Sen içmeyecek misin Lydia? Teşekkürler Tomazzo İçmeyeyim daha iyi Hadi Giovanni bari sen yalnız bırakma beni İçelim Bazım hep kuru Milano nasıl? Bu havada çok güzeldir herhalde. Sizin yerinizde olsam göllere giderdim yarın. Gitmem gerekiyor. Tomazzo. Giovanni sen kal gitmem gerekiyor. Yarın gelirim. Teşekkürler yarın. Senin de işin vardır belki Giovanni. Yok. Ben biraz daha kalayım. Lydia, beni aşağıda bekle. Güle güle Lidya. Ellerin ne güzel. Hoşçakal. Görüşürüz. Yarına Dünyadaki tek gerçek arkadaşlarım sizsiniz Ötekiler ya tanıdık ya da sıradan okul arkadaşı Anneme ne dedim geçen gün biliyor musun Günün birinde seni görmeye gelirlerse Güzel yemekler yaparsın onlara Bahçeye bakan odayı verirsin dedim Giovanni yazardır Biliyorsun ya hem de ünlü bir yazar Sana söz edecek çok şeyler bulur herhalde dedim Gitmemiz memnun edecekse seni gideriz söz Teşekkürler... Morfin yerine su verdiler galiba bana... Ee, Bakavs konseri nasıldı Giovanni? Bitmedim. Bir kadeh daha içelim mi? Hadi şerefe... Şerefet Tomazlı... <gülüyor> Çok mu beklettim dedi Şu ön açar mısın Çok sıcak Bir bu kitabın hammallığı eksikti şimdi Senin canın gitmek istemiyorsa Ben kendim de giderim Neden istemesin Yorgun değil misin Evet biraz yorgunum galiba Şey Hediye sana bir şey söylemem gerek Aslında pek hoş bir şey değil Mutlaka söylemen gerekiyor Evet mutlaka gerekiyor Trafik tıkandı yine Şu motoru sustur lütfen Hastanede bir şey geçti başımdan hani Sana gelirken Tatsız bir olay Hastaneden çıkarken Bir kız gördüm Nerede? Koridorda Ben çıkıyordum Odasının kapısındaymış Önce ne istediğini anlayamadım Odasına mı girdin yoksa? Beni yakaladı Bir hayvan gibi yakaladı tıpkı Öyle çılgıncasına yakaladı ki Kendimi tutamadım Hı. Neden tatsız bir olay diyorsun buna? Evet, yani de, sence iğrenç değil mi bu? Düşünsene bir kere O zalallı yaratıkla karşı karşıyayım Önce bütün bunlara sebep benim sandım Korkunç bir şeydi Hasta bakıcılar geldi. Böyle bir deneyden güzel bir hikaye çıkarabilirsin. Adını da... Ölüler ve diriler koy. Bütün diyeceklerim bu kadar mı? Ne diyeyim istiyorsun? Kötü bir şey yaptın kocacığım mı diyeyim? Beni hayal kırıklığına mı uğrattın diyeyim? Yok yok. Ve ben anlıyorum seni şaşkınlıktan ne yaptığını bilmiyordum. İstersen bu konuyu bırakalım artık. Herhalde beni ilk defa aldatıyorsun. Ne demek istiyorsun? Sıkma canla. Nasıl olsa benim için fark etmez. Hadi çalıştır abi. Yol açıldı. Şu merdivenlerden çıkacağız hızlıydı Güzel bir yinevi değil mi? Nihayet geldik. İşte <gülüyor> <Gülüyor> Bundan sonra yazacağımız kitabın konusu ne? Bir fotoğrafınızı çekme izni verir mi? Olur. Şöyle durun lütfen. Ne kenarda kelimiz Her şey ne kadar sıkıcı. Saçma sapan zannettiş. Bozucam. Giovanni nerede acaba? <gülüyor> Kim bilir. <gülüyor> Çıkıp gitmeli. Lydia? Eve uğramadı mı acaba? Lydia! Lydia! Lidia nereye gitmiş olabilir? O da ne Lydia'nın arkadaşı karşı evlerinin balkonunda. Acaba Lydia görmüş olabilir mi? Lucia, Lucia. Merhaba. İyiyim, iyiyim. Ne şey diyecektim. Evet, evet, evet, evet, evet. Tabii. E, soracaktım da. Gördün mü diye. Ya. Demek iki gündür gördüğün yok. Teşekkürler Hoşça kal. Alo Giovanni Sen miydin neredesin Burada fabrikasının önündeyim O eski tarlada Çocuklar oynuyor görsen bayılırsın Düşün bir kere roketleri var Ateşleyip havaya fırlatıyorlar Çok güzel Merak etme Ben iyiyim Gelip beni alır mısın Hemen gel ama bekliyorum Lydia, ne yapıyorsun orada? Niye taşların üzerine oturdun öyle Gittiler Kim gitti Çocuklar ha? Nereden aklına istedi buraya gelmek Hiç Geldin işte Bir de baktım ki buradayım Tuhaf Buralar hiç değişmemiş hmm. Eski binaları yıkmışlar Bir ikisi kalmış ayakta Yakında iyiden iyi değişir her şey Gel buraya Yol kenarındaki taşları oturalım Oh. Nasılsın? İyi. Şu paten kayan çocuk ne güzel değil mi? Hmm. Hava iyice karardı Öyle Gidelim mi? Dersin, ...o zengin Gerardin'i bizden. Bilmem. Belki bizimle tanışmak istiyordur. Sadece birkaç kez gördüm onu. Ne olursa olsun... ...bizi de çağırması güzel bir şey. Çok insan olacak mı dersin? Sanırım. Şimdi her milyoner aydınlar arasından... ...bir dost ediniyor. Sen de bu milyonerin aydını olacaksın galiba. <gülüyor> Günümüzde böyle şeyler moda. E, şunu verir misin lütfen? Al. Çabuk ol. Giovanni... Biraz beni dinler misin <gülüyor> Neden hiç bakmıyorsun bana Çabuk ol dedim gecikiciyiz Evet Gecikiciyiz Giovanni Sırtımı ilikler misin Bu ne güzellik Tuvalet çok çekici yapmış seni <gülüyor> Ne düşündün biliyor musun Gererdiğin ilere gitmesek Niye Kendimiz bir yere gitsek Seninle baş başa olmak istiyorum Dur yapma Peki sen bilirsin. Çıkalım mı? Çıkalım. Stripte seyretmekten hoşlanır mısın? Bilmem ya sen. Sevmem. Bu klibi sevmedin mi? Bir şey mi var? Niye öyle durmadan bana bakıyorsun? <Gülüyor> Çok eğlenceli bir şey seni seyretmek. Ne demek eğlenceli? Bilmem. Benimle beraberken bazen öyle bir poz takınıyorsun ki Poz mu takınıyorum saçma Bak fena kız değil değil mi Tanrı aşkına Lidya niye öyle tepeden süzüyorsun beni Niye sık sık alyansına bakıyorsun Strip'te seyretmemi istemiyor musun yoksa Ne olur her zaman küçültmeye çalışma beni Benim de istediğim şeyleri düşünmeye hakkım var Ne düşünüyorsun şu anda Şu anda aklımda bir şey yok ama gelebilir Bekliyorum Geldiğini duyar gibi oluyorum İşte geliyor Geldi mi? Geldi Güzel bir şey mi? Hayır Ne düşündüğünü söyle Hayır Geldiğiler <Gülüyor> nerede oturuyorlar? Evleri Briansa'da Arabayla yarım saat <Gülüyor> Zevkler olmasa hayat daha dayanılır hale gelirdi <Gülüyor> Sen mi yazdın bunu? Hayır aklıma yeni düşünceler gelmiyor artık Sadece anılar geliyor Bu cümlenin anlamını merak etmiyor musun? Anlatayım mı? Sonra Gererdinlere gitsek Nasıl oldu da fikrini değiştirdin? Bilmem İnsan boş durucu yine bir şeyler yapmalı Garson bakar mısınız? Şu gördüğüm muhteşem ev Gerardinirlerin Kimse yok mu burada Herkes öldü mü ne Keşke öyle olsaydı Bak merdivenin kenarında ne buldum Brohun uykuda gezenleri Kim okuyor acaba Bak bir kadın bize doğru geliyor Barik <gülüyor> kanka mı olacaksınız Hoş geldiniz. Geldiğinizde çok sevindim <gülüyor> Çeşit aile toplantısı bu Şu bahçenin ortasındaki atı görüyor musunuz Onun ilk zaferini kutluyoruz İyi bir at Kızımın adı nedir Wolfango Canım Wolfango öyle iyi bir attır ki Yakından görmek ister miydiniz Yürüyelim şöyle Ne kadar gençsiniz Pantano Ben sanıyordum ki Kitaplarınızı okuduktan sonra insan görmüş geçirmiş yaşlı bir adamla Karşılaşacağını sanıyorum Demek kitaplar mı okudunuz Boş bir kadına mı benziyorum yoksa <gülüyor> Gelin sizi tanıştırayım Öteki konuklarla Şimdi rahatsız etmesek herkese Sonra yavaş yavaş tanışırız Evet ölesi daha iyi galiba Lidya Merhaba Berenice Nasıl siz tanışıyor musunuz Hem de nasıl İki yaşından beri birbirimizden nefret ederiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ooo oh, Pantano sonunda görüşebildik ah, Ne o neden elini sıkmıyorsun Hadi Antonio Atı götürüp yatır artık Aa, daha götürmesin öyle tatlı ki Ama uykusunu alamazsa sinirleri bozulur Bir kerecik zaten bu partide onun şerefi de verilmiyor mu <gülüyor> ee, ayo yo olamaz ne olur daha küçük bu iki yaşında Hadi Antonio doğru uykuya kötü huylar edinsin istemem Burada fazla kalırsa belki ahlakı bozulur <gülüyor> Hadi Antonio Allah aşkına gözlerini öyle dikme bana Lidya Biliyorum geçmiş yıllar yüzümden okunuyor sen ipi değiştin düzeldin Nasıl becerdin bu işi Öyle düz bir kadındın ki Böyle konuştuğum için bana kızmıyorsun ya Bu sözleri ilk defa duymuyorum <gülüyor> Evlendin mi? Hayır tek başıma yaşıyorum Zaten tek başıma yaşamak için doğmuşum ben Görüyorsun ne kadar duygulu bir insanım Dişçim böyle derdi Senin hayatın nasıl? Aydınlar arasında mı geçiriyorsun vaktini? İkimiz de Milano'dayız gene de birbirimizi gördüğümüz yok Evden pek çıkmıyoruz Nasıl olduysa bu akşam bir değişiklik yaptık Yıllardan beri ilk defa gece kulübüne gittik Sonra da burada aldık soluğu <gülüyor> Şu havuz ne güzel Karanlıkta masmavi parlıyor. Ah çoğu Kimi görüyorum biliyor musun Lydia Grimaldi'yi hatırladın mı? Bana o kadının sözünü etme Ah Niye? Eski anıları canlandırmasan olmaz mı? Ne güzelsin. Çok kişiden duymuşsundur bu sözü. Öyle mi? Şu ilerideki duvara kadar tam üç bin gün var. <gülüyor> Geceliğin aldıkları şu nefis renge bak. Hah, siz de günlerin geceleri uyuduklarına inanıyor musunuz Bay Gerard'in? <gülüyor> İnanıyorum. Bütün gece uyurlar. Garson, ee, garson. Oğlum makaslar. Buyur. Alın, alın. Ne güzel bir güldü mi şimdi uyandı işte e, Durun yakanıza takayım Sevgilim bak kim geldi İyi akşamlar Oo, Siz miydiniz ne güzel çok sevindim geldi e, Daha önce birkaç kere görmüş müydim sizi Evet görüşmüştük ama nerede görüştük hatırlayamıyorum e, Ben de ben de e, İkimiz de evlenemiyorsunuz galiba ne yapayım istiyorsunuz? Havuza mı attayım? <gülüyor> Niye olmasın? Elbiseyle mi çıplak mı? <gülüyor> Dediğinize çok çok sevindim. Ya? E, gelin şöyle dolaşalım ha ne dersiniz? Evet. <gülüyor> Kim yaptı burayı? Mimar Yi. Nasıl güzel? Tesarino, e, Tesarino, neredesin Tesarino? Ha, gel buraya. Efendiye bahçeyi göster. Yazık ki hava karanlık Giovanni Kore'yi göremeyeceksiniz Muhtesendir dostum Lydia şöyle çimenlere oturalım mı Ha ne diyordum Göteborg'a gidiyorum biliyor musun Göteborg'a. Hayır Kuzeyde epey soğuk bir yer Ama benim yatım var Yatın mı var? Evet bir yatım var Şu bana selam veren adam var ya müthiş zengindir Borçları milyarları aşağı ha, mi? Aa. Şimdi arabasından inen şu uzun boylu şık delikanlıya bakıyorsun değil mi? Hadi hadi kaçmaz gözümden. Tanıştırayım mı? Yok canım şaka mıydı? Çok değişik bir adamdır. Dur buraya getireyim onu. Roberto! Roberto! Şöyle yürümeli. Roberto bana bir kart olsun göndermedi. Dile ediyorsun insanlar. Nasılsın? He eh işte. Döneli birkaç gün oldu. Uzun İş için gitmiş. Hadi hadi. Bay Pantano siz misiniz? Merhaba. Takendis. Merhaba. Adam Rezi, tanıştığımıza sevindim ah, siz, siz harika bir yazarsınız doğrusu Okuduğum kitabınız şimdiye kadar yazılmış kitapların en güzeliydi şey. Biliyor musunuz tam 3 kere okudum kitabınızı Adam akıllı tutuldum En büyük hayranlarınızdan biriyim Yok. İtalya'daki en büyük hayranınız Tabii tabi en büyük hayranınız benim Bu şerefi benden esirgemeyin <gülüyor> Memnun oldum ee, Şey büfeye doğru yürüyelim ha, Yürüyelim Şöyle bir roman okuyayım isterdim Bir kadın olsun Bir adamla karşılaşsın Ama adam sevmesin kadını Evet evet sevmesin Ama zekasını havasını beğensin Birlikte yaşamaya başlasınlar Sonra böyle bir roman nasıl biter? Çeşit çeşit bitebilir Bana kalırsa kadının olağanüstü bir insan olması Kendini feda etmesi gerek Roman böyle bitmeli Kadın başka bir kadının mutluluğu uğruna kendini feda etmeli. Niye feda etsin? Bilmem. Böylesi insanı ağlatır. Lydia değil mi bu? Yapayalnız dolaşıyoruz. Bir şey mi oldu? Yok, yo, hayır, hayır. E, i̇zninizle, Lydia. Hı? Ne yapıyorsun burada? Bilmem. Katılsana aralar mı? Katılırım, birazdan. Bak, oh, yoruldum dolaşmakta. Nasıl beğendi mi burası? İyi vakit geçiriyor musun bari? Ne işte. Nasıl oluyor da sen bir türlü eğlenemiyorsun anlamıyorum. <gülüyor> ben de böyle eğleniyorum işte. Şöyle görüyor musun? Orada kendi kendine eğlenen biri var. Uykuda gezenleri okuyan bir kız. Güzel de. Antono her şey yolunda mı? Buradakilerden kimseyi tanımıyormuşum eğer. Şu durmadan bana bakan Roberto dedikleri değil mi? Bir şey mi dedin dedi. Yok hayır Niye öyle birden sokuldum bana Şey hiç Giovanni gel seninle şuraya oturup biraz konuşalım he? <Gülüyor> Bak ne düşünüyorum dostum Günümüzde zenginliği sözünü etmek saçma bir şey Zengin adam kalmadı artık Zengin olmayı kafasına koymuş birine rastlarsam Ona hemen şu öğütü vereceğim Parayla ilgilenme Kendini işine ver bir sanatçı eserini yaratırken o eserin kaç para getireceğini nasıl düşünmezse sen de öyle yap. Yalnız işini düşün diyeceksin. Ben fabrikalarımı birer sanat eseri olarak görürüm. Getirdikleri para hiç mi hiç önemli değildir bence. Bence önemli olan şey yaratabilmektir dostum. Kalıcı bir şey. Evet olabilir Evet canım doğru söylüyorsun ama herkes de kalıcı bir şey yaratamaz ki Sen mi... Bir yazarı besleyen şey söz gelişi Seni alalım Pantano e, Seni besleyen şey kar düşüncesi değildir İhtiyaçtan doğan bir duygudur Başkalarının sana ihtiyacı olduğunu düşünerek yazıyorsun Hatta kendi kendine bile muhtaç olduğunu düşünerek yazıyorsun Ama insanın karnı da doymak ister Aklıma bile gelmez bu Hayat ancak yarattığın şeylerle var olur Sen Pantano sen artık yazı yazamaz olsaydın ne yapardın? İntihar ederdi herhalde Ne? O kadar önemli biri olduğumu sanmıyorum Belki başka çıkış yolları da vardır Günümüz yazarının kafasını kurcalayan şeylerden biri şu Yazmak Yazmak vazgeçilmez ama modası geçmiş bir tutku mudur? Bir yağmuzluk sorundur yazmak Bin bir acıyla kelimeleri sıralayan bir ustanın işini makineleştirmek imkansızdır Siz de mi öyle düşünüyorsunuz Hayır ama sizin gibi de düşünmüyorum ah, Şey kocam bugün çok kötü bir gün geçirdi de Haklısın galiba Lide. Zaman her şeyi halleder Pantano Her şeyi Siz de gelecek günler için kuşkuya kapılan O bir sürü insandan biri misiniz yoksa Ben kendi geleceğimi Kendim yaparım dostum Geleceği düşünmeye vaktim kalmıyor bile Aslını isterseniz ...gelecek günleri hiç yaşamayacağız belki de. Geleceğin nasıl olacağını görür gibiyim. Korkunç bir şey olacak değil mi? Yarın ne yapacaksınız? Bu gece bizde kalsanız da. Sen de hep sözüme kesiyorsun şekerim. Affedersin canım. Bayan Panta'nın ikisini yalnız bırakalım isterseniz. Devam edebilirsin canım. Gelecek günleri hiç yaşamayacağız diyordun. Evet. evet. Bahçeyi dolaşalım ha. Geleceğin bizim için neler hazırladığını kim kestirebilir? Bir şey içer miydiniz? Hadi koyalım lütfen. Yerdeki kırık heykele bakıyorsunuz dedi. Güzel değil mi Evet çok Bir çocuk heykeli kırılıp düşmüş ne yazık ki Uyuyormuş gibi nasıl da rahat Hı. Ya şu kedi Kımıldamadı ona bakan Evet sabahtan beri heykele bakıyor Gözlerinin içine bakıyor Kim bilir ne düşünüyordur Belki de uyanmasını bekliyordur Anlayabilirsen anla kedileri Rezi Biraz olsun rahat bırak beni Niye çekil başından bir saniye hemen gelirim Sonunda yakaladım seni Merhaba canım Bir tanecik Guido Nasılsın bakayım Niye ki geldin Ay, Biraz kilo vermişsin galiba Öyle mi? Nasıl becerdin bunu Cimnastik. O kız kimdi Guido Benim pabucum dama mı atılıyor yoksa Ne söylüyorsun Allah aşkına <gülüyor> Bana bir konyak daha verebilir misiniz lütfen Roberto <gülüyor> Uzaktan bana bakıyor gene Neden Yürümeli Hey benimle oynayacak biri yok mu? Ben oynasam olmaz mı? Olmaz çok yaşlısınız İyi ama sizinle oynarsam gençleşirim belki de Ben sizin yerinizde olsam gençleşmek istemezdim Niye? Niye istemezdiniz söyleseniz Peki kabul oynayalım şu yerdeki renkli kare döşemeyi görüyorsunuz Elimdeki pudra kutusunu döşemede kaydırarak atıyorum Salonun öteki ucundaki karelerden birinde durduran oyunu kazanıyor Tamam mı? Nesine oynuyoruz? Herkes kazanırsa ne isteyeceğini aklında kararlaştırsın Oyundan sonra ne kararlaştırdığımızı birbirimize söyleriz Benim adım Valentina Bu oyunda hep kaybeder misiniz Valentina? Şimdi çıkardım bu oyunu Bir keresinde her şeyimi kaybettim Hangi oyunda? Yedi puan alan kazansın Açık konuşayım ben buraya sizinle tanışmak için gelmiştim <Gülüyor> Atıyorum ben İyi bir atış Bana acımayın ama Siz bana acıyorsunuz galiba Dikkat Vay canına İşte kutu son karelerden birinde durdu Başardım bana bir puan Sıra bende Atın bakalım ee, Niye bekliyorsunuz Korkuyorum hadi, hadi. Peki atıyorum Atıyorum <Gülüyor> Of oh, olmadı Aa, Golyem Golyem düşmüş hmm, Üzüldüm buna Arayalım siz şu yana bakın Pek uzağa düşmemiştir herhalde Öyle değil mi Kim bilir belki de bahçeye düşmüştür Daha ne? Aman bırakın aramayı zararı yok Böyle davranmak pek hoşunuza gidiyor Hayır Devam ediyor muyuz Aa, tabii. Hadi öyleyse Valentina'ya 10 Pantanaya 15 Valentina'ya 50 Pantano'ya 60 bin Şaka oh, ediyorsunuz no, Siz atmanıza no. bakın Hayır. Yoksa sizde sadece kaybedenleri düşünen kişilerden misiniz Tipik bir aydın Bencil ama içi acımayla dolu Hipodrom değil burası Ben de at değilim Daha neşeli bir at yok mu burada <gülüyor> Mutlaka şakacı yönünüzü seviyorsunuzdur Alo, Alo? Ee, Bay Garelli'nin durumunu soracaktım Tomazzo Karanı. Evet evet 45 numaralı oda. da Ne Anlamadım Ne zaman 10 dakika önce Annesi yanında mıydı Oh Solda herkes gidiyor İyi geceler Valentina hayal kırıklığına uğralım biraz Benim yüzümden mi Nasıl bağışlatsam kendimi Birlikte birkaç sayfa okuyalım mı Şu kitaba ne dersiniz İşte burada uykuda gezenler Eh yaklaşmak için bu da bir yol Sevgiye mi ihtiyacınız var Sizin yok mu Unutmayın Bir borcum var size Oyundan çekildim Bırakın da bu borcun tadını çıkarayım biraz Peki ama unutmayın Belli olmaz Bugünlerde her şeyi unutuyorum ah, Ne oluyor Öpmek ya istiyorum seni? seni Covanne Öpmek istiyorum seni <gülüyor> Taraçadan onlara baktığımın Farkında bile değil Valentina, Valentina. Ha, Burada mısın Konukları uğurlamıyor musun yavrum Uğurladım iyi geceler baba Baba mı? Valentina Gerardinler'in kızı ha? Valentina annen arıyordu seni bir bakıver kızım. Pantano bir teklifte bulunacağım size. Benimle çalışır mısınız? Ne yapmamı istiyorsunuz? İş yerimde çalışanlar için bir kültür programı düzenledim. Bu bakımdan faydalı olayım istiyorum. Kimse şirketin tarihçesini bilmiyor. Şirketin kurucusunu yani beni gerektiği kadar tanımıyorlar. Bu konuda çalışalım istiyorum. Söz gelişi ilk iş olarak şirketin tarihçesini anlatan bir broşür bastırıcıyım. O broşürü ben mi yazayım istiyorsunuz? Evet ama sadece o kadar değil. Aynı zamanda yöneticilerden biri de siz olasınız istiyorum. Yani sabahtan akşama kadar yanınızda mı çalışayım? Evet, evet. Şirketin kaderinde sizin de payınız bulunsun dostum. Ee, karınız zengin bir aileden değil mi? Evet ama benim de param var biraz. Sonra gazetelerde bir sürü yazı yazıyorum. Anlıyorum, anlıyorum ama... Bağımsız olmak istemez miydiniz Ne anlamda bağımsız Siz benim teklifimi bir kere düşünün Pantano Bir kere düşünün Sonra unutmayın ki benim şirketimde yüksek bir aylık verilir herkese Neden yalnızsınız bayan Pantano Valentina tanışıyor musunuz Bayan Giovanni Pantano'nun eşidir ya. İzninizle dolaşmak istiyorum biraz Oluydu ya Leydi ya, bekle biraz. Ne güzel bir yer değil mi? Çimenlere oturalım. Oturalım tabii, oturalım. Şu eve doğru giden Valentina değil mi? Valentina, bekle biraz, diyeceklerim var sana. Şimdi gelirim Leydi. Nereye gidiyorsun? Şey, yani şimdi gelirim. Dans edelim mi? Evet İyi ama dans etmeyi bilmiyorsunuz ki siz Evet bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> uh, Felaket bir yağmur Çabuk içeri girelim böylece havuza atlayacağım ben Hadi gelsin bize Boşarken dikkat edin lütfen beni ezecektiniz Lidya niye yağmurun altında duruyorsun Kımılda biraz sana söylüyorum duymuyor musun beni? Aptallık etmeyin gelin benimle Adım Robert. Nereye götürüyorsunuz beni? Girin benim otomobildim Valentina Nereye gitti bu kız? A, nereye gidiyorsunuz Pantano? Bekleyin biraz Niye karşı karşıya geçip konuşmuyoruz? Niye bir şeyler söylemiyorsunuz bana? Adımın rezi olduğunu bile unutmuş gibisiniz. Sonra konuşuruz. Sizi yatırır güzel bir masal anlatırım. Uyumak üzereyim farz edin de masalı şimdi anlıyorum. Sonra anlatırım. Dünyadan eline eteğini çekmiş bir adamın hikayesini anlatırım. Aydın bir adamın tabii. Yıllarca dağ başında oturmuştur. Kra ile doyurmuştur karnını. Sonra sonra kalkıp şehre gelir bir gün. Bir bardak şarap içirirler ona. O da alkolik olur. Nasıl? Berbat. Berbat. Gerçek bir şey anlatın bana Başınızdan geçmiş bir şey İnanın bana bundan daha berbat şeyler de geçti başımdan Keşke anlayabilseydim yazarların akıllarından geçen şeyleri Adınız neydi sizin? Maria Teresa Arkadaşlarım Rezi derler bana Rezi. Yalnız yazarları mı anlamak istersiniz canım, siz? canım başka insanları da anlamak isterim Desenize işiniz çetin Sonra görüşürüz <Gülüyor> Valentina nihayet buldum seni Neden birdenbire ayrıldın yanımda Yuva yıkmak istemem mantığıyla hareket eden bir insanım ben Aslına bakarsanız karım yolladı beni size Önemi yok bana olan borcunuzu böyle ödeyin dönün Valentina ortalık sizinden gibi Şimdi nasıl bulabilirim onu Tatsız bir geceydi sizinle oynarken neşelendim biraz O tatsızlık o hüzün yine geliyor Bilmiyorum neden bir köpeğin hüznü gibi bir şey bu Sigaranız var mı? Hayır Öyle sanıyorum ki birbirimize söyleyeceklerimiz daha bitmedi Tabi ama Aşk bazı engeller koyuyor insanın önüne Çevresinde bir boşluk yaratıyor Ama içinde değil Romanlara bile yeniden girdi duygusallık Şimdi anladım Yeni bir roman yazıyorsun bu gece Bundan böyle tek satır yazabilecek miyim onu bile bilmiyorum Ne yazıcığımı bilmiyor değilim ama Nasıl yazıcığımı bilmiyorum Bulalım dedikleri bu olsa gerek Günümüzde her yazarın başına gelen bir şey bu ama benim içimi gizli gizli kemiriyor Bütün yaşamımı değiştiriyor Zayıf bir insansın benim gibi Bunları neden anlatıyorsun bana Belki de bir şey anlamam dediklerinden Zaten ben başka şeylerden hoşlanırım Golf, deniz, otomobiller, eğlenceler Yalnız bunlar mı var hayatta Başka şeyleri sevmez misin Severim her şeyi Niye çıkardın o teybi Teyip dinleyecek halim yok benim <gülüyor> Anladığın gibi değil Söz ver benimle alay etmeyeceğine Çalıştırıyorum teybi. Bugün oturma odasından bir ses duydum. Televizyonda gösterilen filmin konuşmalarını. Durdur arabayı biraz daha viski alır mıydınız? Ben senin yerinde olsaydım Jim bunu yapmazdım. Bu cümleden sonra bir köpeğin ulumasını duydum. Uzun uzun güvenle uludu. Sesi yükseldi yükseldi sonra büyük bir hüzünle sustu. Sonra bir de uçak sesi duydum galiba derken sessizlik. Sevindim. Koru seslerden yapılma bir sessizlikle örtülü. Kulağını bir ağacın gövdesine dayayıp yeteri kadar beklersen bir ses duyarsın. Belki içinden gelen bir sestir bu ama ağaçtan geldiğini san böylesi daha iyi. Sonra sessizlik çevremdeki ses dalgalarını kıran garip gürültülerle bozuldu. Duymak istemedim o gürültüleri. Pencereyi kapadım ama o gürültüler dinmedi. Çıldırıyorum sandım. Faydasız sesler duymak istemiyorum. Gün boyunca o sesleri teker teker koparıp toplayayım istiyorum. İnsan seslerini de kelimeleri de. Duymak istediğim ne çok kelime var İnsan onlardan kaçamıyor ki Kendini o kelimelere bırakmak zorundasın Ölmek üzereyken nasıl denizin dalgalarına bırakacaksan kendini Kapatma lütfen Bir kere daha dinleyebilir miyim bunu Sildim bile saçma Nasıl silersin Yazdıklarımı ciddiye almıyorum da ondan Hem annem bütün gün odama kapanıp yazı yazmamın sağlığıma zararlı olacağını söylüyor Bu yeteneğin harcanması büyük bir cinayet Yetenekli değilim sadece dikkatliyim Başka başka şeylerdir bunlar Yazmak zorunda kalmadan çevremi gözlemek de yetiyor bana. Geçen yıl Amerika'ya gitmiştik Julia'yı görmeye. Kim bu Julia? Kasırga. <gülüyor> Valentina. Biliyor musun ki bundan böyle belki sık sık görebileceğiz birbirimizi. Baban şirketinde çalışmamı istiyor. Geçen yılda bir çocuğa aşık olduğumu sanmıştım ama... ...kim bilir belki de bende vardır bir şey. Zamanla değişirim herhalde. Ne zaman biriyle bir... Bir bağ kursam aşk ortadan kayboluyor. Umutsuzluğa o zaman mı kapıldın? Yok canım. Niye babamın yanında çalışmak istiyorsun? Paraya ihtiyacın yok ki. Öyle mi dersin? Seni gençleştirecek bir kıza ihtiyacın var senin. Bir kıza değil. Sana. Sarılmaktan korkuyor musun bana? Korkmuyorum. Bana imyene dersin? Hadi. O da ne? Lidi ya, olmuşsun. <Gülüyor> Gelin odamda kurulanabilirsiniz. Hadi Lidi müsaade eder misiniz? Pardon. Ben bara iniyorum. <Gülüyor> Merhaba Resi. Sandviç mi yiyorsun? Gecenin bu saatinde ha? Efendim. <Gülüyor> Elbisenizi çıkarsanız sıklama olmuş Bakın Valentina Adınız Valentina'ydı değil mi? Hı hı. Bana yardım etmek için çevremde dört dönmeyin öyle Aklınızdan ne geçiyorsa açık açık söyleyin Benim duygularımı da hiç düşünmeyin Zaten düşünecek bir insana da benzemiyorsunuz Alın <gülüyor> saç kurutma makinesi. Aslına bakarsanız aklımdan bir şey geçtiği yok Nasıl isterseniz öyle yapın Kurulanmak isterseniz ne ala yok istemezseniz kurulanmayın Merak etmeyin kurulanmadınız diye ısırmam sizi <Gülüyor> <Gülüyor> Yazarımız bir şey içmiyor mu? Size söylüyorum Bay Tantano Hayır, hayır teşekkür ederim bir gün ben Venedik'teyken Şu Amerikalı yazarı yemeğe çağırmıştım adı Canım bilirsiniz hep şu fil avına çıkan adam Hemingway ha, Tamam tamam Hemingway Sanatçı diye ona derim ben Mr. Hemingway dedim bir gün Sizi o kadar sevdim ki evinize geleceğim Ne cevap verdi biliyor musunuz Ufukta görür görmez vururum sizi dedi <gülüyor> İşin e, ehli adam, şıkır şıkır para kazanıyor e, Milyonlarca dolar e, Kimsenin de onun parasında gözü yok Bir şey içer miydiniz? Hı -hı. <gülüyor> Buz? Evet lütfen Olanları anlatayım mı size yoksa anlatmayayım mı? Üstünde durmayalım Böylesi benim için de daha iyi Zaten sıra itiraflara gelince dilim tutulur Niye yaptım bunu acaba? Aşk yüzünden değil Bir takım kötü huylar yüzünden de değil Sürüyle kötü uyum vardır gerçi ama Hiçbiri alışkanlık haline gelmemiştir Diskiden bile hoşlanmam Ben tam aksiyim Kendimi rahatlatacak kötü bir huy edindim Diski Öyle sıcak öyle iyi bir şey ki Kaç yaşındasınız? 21, 22'ye basıcıyım yakında Lidya ile Valentina konuşuyorlar Ne yapsam acaba? En iyisi onlara görünmeden durup dinlemek onları İnsanın sırtında geçmiş yılların ağırlığını duyması nasıl bir şeydir bilemezsiniz Boş yılların bu gece tam istediğim şey ölmek. Bu dayanılmaz acı son bulur hiç olmazsa. Yeni bir şey başlar. Belki de bir şey başlamaz. Evet belki de. Anne. Çocak anne. Buradaydın ha? Gidelim. Nereye? burada otursak? Biraz önce söyledim. Biraz önce söyledim ya. Hiç kıskançlık duymuyorum hiç. Mesela da bu ya zaten. Beni evinize çağıracaksınız değil mi? Evet evet tatilden dönünce gelin Eylül'de görüşürüz Bu yıl çok daha geç döneceğim Çok daha geç Bitirdiniz beni bu gece Giovanni Şöyle orkestraya doğru gitsek olmaz mı? Güzel bir haber vereyim sana Valentina'nın babası bana iş teklif etti İyi bir iş Şirketinde çalışmamı istiyor Kabul edecek misin? Etmeyeceğim galiba Niye? Senin için iyi bir fırsat bu Hem sonra istediklerini yapabilmek imkanını da bulursun Hastaneye telefon ettim bir ara Ne zaman? Tomazzo ölmüş Niye daha önce söylemedin? Aşağıda oynuyordun Gerçekten iyi bir arkadaşın mıydı Tomazzo? ...benim için... ...arkadaştan da öte bir şeydi. Hep güçlü bir insanmışım gibi... ...zeki bir insanmışım gibi davranırdı bana. Oysa ne güçlüyüm ben ne de zekiyim. Ama öyle inanırdı ki... ...buna sonu da beni de inandırdı. Ne günlerini verdi. Oturur çalışmaya zorlardı beni. Onun söyledikleriyle pek ilgilenmezdim. Bazı küçük meselelerim vardı... ...onları düşünürdüm sadece. Ama zorlardı... Öyle zorlardı ki çıldırıcıyım sanırdım. Neredeyse tiksinecek hale gelirdim o'dan. Ama hiç. Bir kere bile kendinden söz açmadı. Hep benden konuştuk, hep benden, hep benden. O anlıyordu beni de ben anlamıyordum kendimi. Öyle az şey biliyordum ki kendi hakkımda. Gençken budalı oluyor insan. Öyle kararsız, öyle test canlı oluyor ki. Her şeyin bir sona varacağını düşünemiyor bile Hoysa sen Tanışır tanışmaz Kendini anlatmaya başladın bana Benim için yeni bir şeydi bu Öylesine mutluydum ki Bana verdiklerinin öylesine farkındaydım ki Dünyada bundan daha güzel bir şey olamaz diyordum Seni sevdiğim için belki de Seni seviyordum onu değil Bu yüzden bana gösterdiği ilgin tedirgin etmeye başladıydı beni Ama senin hoşuna gidiyordu böyle değil mi Evet. Ama o kadar da fazla değil. Kolayca kırılabilen bir insandı. Şafak söküyor. Ölmek istiyorum. Çünkü seni sevmiyorum artık. Onun için böyle çaresizim ya. Yaşlı olsaydım keşke... ...bütün yıllarımı sana adamış olsaydım... ...yaşamıyor olsaydım. Çünkü bundan böyle seni sevemem. Öğrenmek istiyordun. Gece kulübünde... ...sen sıkıntılı sıkıntılı otururken... Ben bunları düşünüyordum işte Ama söylediklerin doğruysa Gerçekten ölmek istiyorsan Beni hala seviyorsun demek Hayır demektir. hayır yazık ki sevmiyorum Aslında hiçbir şey verememişim sana Ama farkında değildim bunun Bir budala gibi harcamışım yıllarımı. Hep almışım Karşılığında hiçbir şey vermemişim Hala öyleyim Belki de verecek çok şeyim olmadığındandır bu Anlatmak istediğim buysa Haklısın Öğlenden akşama kadar yatağımda yatar kitap okurdum. o gelince yatakta bulurdu beni. İstese kollarını alabilirdi beni, karşı koymazdım. Ama karşımda oturup okuduklarımı dinlemekle yetinirdi. Bütün o saçma sapan kitaplar günde 200 sayfa o kadar da hızlı okurdum ki, bencilik etmişim. Garip ama bugün anlıyorum. Başkalarına verdikleri Geri geliyor insanım Şu adamlar ne sanıyorlar acaba kendilerini Çaldıkları parçayla Bugünü dünden daha mı güzel yapacaklar sanki Ne olursun yediye, yediye Bu konuyu bırakalım artık Gerçekçi olalım Seni seviyorum Seni sevdiğime eminim Daha daha ne diyebilirim Daha ne diyebilirim başka Kalk eve gidelim Nedir o çantandan çıkardın ya? Dine Bu sabah uyandığımda Sen hala uyuyordun ...ağır ağır uyandım. O usul soluğunu dinledim. Yüzüne düşmüş saçlarının arasından görünen gözlerine baktım. Bütün duygularım ayaklandı. Ağlamak, seni de uyandırmak istedim. Çünkü öyle derin uyuyordun ki cansız gibiydin. Kollarınla boynun nasıl titrek, nasıl nemli görünüyordu gölgelerin içinde. Dudaklarımı o kollarına, o boynuna bastırmak, bastırmak istedim. Ama uykunu bozmak seni... ...kollarımda yeniden uyanık bulmak düşüncesi engel oldu buna. Kimsenin benden alamayacağı bir şeydi bu. Böyle kalsın daha iyiydi. Benimdi, yalnız benimdi. Senin o ölümsüz, o kalıcı yatışan... ...Duru... ...güzel bir görüntü vardı yüzünün ötesinde... İkimiz de hayatımın bütün yıllarını kaplayan... ...gelecek yıllarını... ...hatta sana rastlamadan kendimi sana rastlatmak için... ...hazırladığım yıllarını kaplayan... ...o başka boyuta yanaşmıştık... ...o görüntüyle. Yarattığı inanılmaz duygu da buydu zaten. Hep benim olmuştun. Bunu ilk anlamanın duygusu. Hiç bitmeyecekti bu gece. Hep sürecekti, hep yanımda olacaktın böylece. Gövdenin sıcaklığıyla, düşüncelerine... ...benim tutkularıma karışmış tutkularınla... O anda seni ne kadar sevdiğimi anladım. Gözlerim yaşardı. Böyle sürüp gitmeliydi bu. Yaşadığımız sürece böylece kalmalıydı. Sadece birbirimizin yanında değil... ...birbirimizin olduğumuzu da duyarak... ...bu yaşamayı hiç kimse, hiçbir şey yıkamazdı. Tek tehlike sendin. Senin bana, benim sana alışmamızdı. Uyanmaya başladın sonra Uyanırken gülümsedin Kollarını boynuma doladın Korkacak hiçbir şey olmadı, anladım o zaman Hep güçlü kalacaktık Birbirimize zamandan daha güçlü Alışkanlıktan daha güçlü bir bağla bağlanmıştık Kim yazdı bu mektubu? Sen Öpmek istiyorum seni Ditya Sarılmak istiyorum hayır, sana hayır hayır Artık sevmiyorum seni artık sevmiyorum seni Sus, sus. <gülüyor> söyle söyle beni sevmediğini söyle Hayır. Niye söylemiyorsun söyle Hayır söylemiyorsun <gülüyor> oh. İstanbul yapımı olan gece atlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Michelangelo Antonioni Çeviren Ülkü Tamer Uygulayan Ülkü Ayvaz Yöneten Engin Uludağ Efektör Erhan Mesudoğlu Oynayanlar Giovanni Pantano Haldun Ergüvenç Lidya Pantano Necret Güvenç Tommaso Garani Osman Görgen Valentina Gerardini Hikmet Acıhan Bay Gerardini Zihni Göktay Bayan Gerardini Hale Akınlı Rezi Maria Teresa Tomris İncer, Roberto Ali Berge, Verenice Tijen Par, Konuk Argun Kınal, Kadın Özen Tutucu, Doktor Metin Çekmez.